Merhaba, semt sakinlerinin günlerdir devam eden Validebağ Korusu'ndaki mücadeleleri sürüyor. Acı Badem dayanışmasından Sema Korkmaz, cami yapılmak istenen Validebağ Korusu'nun girişindeki alanda iş makinelerinin girişini engellemek için park edilen arabaların polis tarafından çekildiğini söyledi. Ardından iş makinelerinin bir süre çalıştığını, çevre halkının ise yine alanda olduğu bildirildi. Arabaları çektikten sonra insanları da uzaklaştırdılar ama şu an tekrar alana bakan yerde toplanıldı. Ancak inşaat alanıyla Acıbadem halkı arasında bariyerler ve tomalar var. Validebağ gönlüleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Validebağ korusuna atfen kullandığı yazılan mezbelilik ve berbatlık ifadelerinin doğru olmadığını belirtti. Koronanın her gün yüzlerce kişi tarafından kullanıldığına dikkat çekildi. Facebook sayfalarından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Validebağ ile ilgili yanlış bilgilendirildiği, korunun kendi özgün yapısıyla bir ekosistem olduğu vurgulandı. Açıklamada mescit vurgusuna da değinildi. Halkın alanın yapılaşmaya açılmasına karşı olduğu meselenin mescit olmadığına dikkat çekildi. Mescit konusuna dair ise tüm İstanbul ve Türkiye kamuoyunun artık malumu olan defalarca dile getirdiğimiz gerekçeleri bir defa daha tekrarlamayı sorumluluğumuz addediyoruz deniliyor. Acı Badem'de Validebağ Korusu'na bitişik bulunan yeşil alandaki faaliyette ne Acıbadem mahalleleri, ne de İstanbullular mescit yapıldığı için karşı çıkmaktadır. Apartman da olsa, okul da olsa ve hatta Doğayı Koruma ve Yaşatma Derneği binası da olsa faaliyetin yönetmeliklere ve yargı kararına aykırı bir inşaat olması gerçeğini alenen ortadadır. Kamuoyunun itirazı işte bu üzücü gerçeğe yöneliktir denildi açıklamada. Avustralya'nın güneyi bol şimşekli fırtınanın etkisinden kurtulmaya çalışıyor. Bölgede 24 saatte 80 bin civarında yıldırım düştü. Fırtına Melbourne'deki sabah trafiğini felce uğrattı. Yıldırımlardan kaynaklanan elektrik yüklemesi yüzünden tren seferleri aksadı. Sağnak yağışın yol açtığı seller ise bazı yolları trafiğe kapattı. insanları araçlarına mahsur bıraktı. Kentte yıldırım isabet eden bir evinde yanarak kül olduğu belirtiliyor. Fırtınanın 27 Ekim akşamı sıcaklığın 30 dereceye çıkmasıyla Sidney'e ulaşması bekleniyor. İyi haber mi kötü haber mi bilemedik bu konunun. İzmir'de sorumsuzca çevreye ve derelere atılan çöpler kirliliğe neden oluyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi özellikle yağmurların yağmasıyla dereler aracılığıyla denize taşınan bu çöpleri engellemek için Melis Deresi'nin körfezle buluştuğu noktaya bariyer çekti. Yağmurların yağmasıyla birlikte pet şişeden naylon poşetlere, tahta ve strafor parçalarına kadar çok miktarda katı atık bu bariyerlere takıldı. Burada biriken çöpler önlem alınmadığında denize ulaşan bu atıkların nasıl bir kirlilik yarattığını gözler önüne serdi. Ankara, Mamak, Fahri Korutürk Mahalle Parkı'nda baz istasyonu kurmak isteyen GSM şirketi mahalle halkı tarafından engellendi. Birkaç önce parka gelerek baz istasyonu için kazı çalışması yapan şirkete mahalleliler tepki göstermiş, tepki üzerine parktaki kazı çalışması tamamlanamamıştı. Aynı GSM şirketi 26 Ekim'de de parkta tekrar çalışma başlattı. Belediyenin parkı kendilerine kiraladığını iddia eden şirket çalışanları mahalleliler tepki gösterdi. Bunun üzerine şirket çalışanları çukuru kapatarak parktan tekrar ayrılmak durumunda kaldı. Derelerin Kardeşliği Platformu 9 Kasım'da yapılacak mitinge çağrı amaçlı ''Derelerimiz, yaylalarımız, ormanlarımız satılık değil, Karadeniz kararmasın, geleceğimiz solmasın'' şiarıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın açıklaması yaptı. Derelerin Kardeşliği Platformu adına konuşan dönem sözcüsü Ömer Şahin, Yüzyıllardır üreterek var ettiğimiz, yaşadığımız vadilerimizin, köylerimizin, yaylalarımızın yolunu bilmeyenler, yaşadığımız sıkıntılara, sorunlarımıza kulaklarını tıkayıp görmezden gelenler, bugün siyasi iktidarın hukuksuz yasa ve yönetmeliklerinden cesaret alarak yaşam alanlarımıza üşüştüler, diyen Dekap, bu büyük yağma hareketine karşı doğaya yaşamı savunduklarını belirtti. Hessler'in sularının, derelerinin, doğal yaşam alanlarının sermaye sahiplerini peşkeş çekme projesi olduğunu bildiklerini ifade eden Dekap, Satılık suyumuz yok. Hesleri istemiyoruz. Yeşil yolu, termik ve nükleer santralleri, taş ocaklarını, sanıyorum istemediklerini belirten Dekap, artık yasaların bile bu talanı kolaylaştırmak üzere çıkartıldığını belirterek, işte bu yüzden bu yağma hareketine karşı duran vadisini, deresini, köyünü, ormanını, yaylasını savunan herkesi omuz omuza vermeye, hep birlikte yaşamını savunmaya çağırıyoruz. Gelin canlar, canlılarla bir olalım, omuz omuza duralım, doğayı ve yaşamı savunmak için. 9 Kasım'da Trabzon'da buluşalım. 9 Kasım'da Trabzon'da buluşalım dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.